<gülüyor> Almanya'dan Ayşe Uludağ Hanımefendi <gülüyor> insanların kalplerinde olanı en iyi bilenin Allah olduğunu düşünerek Allah'a inanmayan bir kişi için de hayır dua edebilir miyiz diyor. Allah'a inanmayan bir kişi için hayır dua Allah hidayet dua dualı olmaz o insanlara. Yani hidayet ermesi için elinizden gelen gayretinizi gösterirsiniz. Onu ayetleri okursunuz. Yani bir takım şeyler. Allah'a inanmayan bir insan yoktur. Bir kere bunu kesin olarak kafamıza yerleştirelim. Böyle bir insan olmaz. Böyle bir insan olmaz. Ama menfaatlerini öne aldığı için inancını örten insanlardır. O örtükleri için zaten kafir deniyor. Dolayısıyla Allah'a inanmaya bek inanmaları için kimseyle uğraşmayın. Hiçbir nebi de böyle bir şeyle uğraşmamıştır. Allah'ın varlığını ispatla kim? Hiçbir nebi uğraşmamıştır. O zaman yapacağımız şu Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allahü Teala'nın bizden istedikleri şeyi Allah'ın istediği gibi anlatmaktır. Geleneğe göre anlatırsanız o, anla, o insanlara sakın inanmayın demiş olursunuz. Sakın inanmayın demiş olursunuz. Onun için Kur'an-ı Kerim'e göre anlatacaksın. O zaman vazifemiz bu. Allah'a inanmayan diye bir insan olamaz. İnanma efendim inanmadım diyorlar. E tabii böyle diyecek. Onun için Allah onlara yalancı diyor.